Genç kız yüreğim deli gibi çarpıyordu. Saat oldukça ilerlemişti. Bir ara içim geçmiş, dalmışım. Birdenbire birinin pencereye vurduğunu duydum. Pencereyi aç diyordu. Baktım, bir adam ipe tutunmuş, tırmanmaya çalışıyordu. Bu davetsiz misafirin kim olduğunu hemen anladım. Pencereyi açtım ve içeri girmesine izin verdim. Gelen oydu. Şapkasını çıkarmadan sedire oturdu. Peşinden kovalamışlar gibi nefes nefese ruhunu teslim edecek gibiydi. Ben köşede duruyordum ve sapsarı kesildiğimin farkındaydım. Baban evde mi? Evde. Annen? O da evde. Şşş, sessiz ol, dinle. Dinliyorum. Ne duyuyorsun? Pencerenin altından ıslık sesi geliyor. Düşmanının kafasını kopartmak, babanı çağırıp canımı almak istiyor musun güzel kız? Bir genç kızın isteklerine karşı çıkmam. İşte ip, içinden öç almak geliyorsa al, bağla beni. Karşılık vermedim. Neyim var tatlım, neden bir şey söylemiyorsun? Ne istiyorsun? Düşmanımdan uzaklaşmak, işler kötüye gitmeden, eski sevgilime veda etmek ve senin gibi genç, güzel bir kıza gönlümü sunmak istiyorum. Güldüm. Bu sinsi sözler nasıl oldu da kalbime işledi, ben de bilmiyorum. İzin ver, güzel kız, aşağıya ineyim. Anne babana saygılarımı sunup, duygularımı aktarayım. Zangır zangır titriyordum. Dişlerim birbirine vuruyordu Kalbim demir gibi kas katı kesilmişti Aşağı indim Kapıyı açıp içeri davet ettim ama Eşikte kendimi zorlayarak Al şunları dedim Al şu incilerini bir daha da bana hiçbir şey getirme Ve kutuyu ona doğru fırlattım Katerina soluk almak için durdu İlk başta yaprak gibi titriyordu Yüzü bembeyaz olmuştu Sonra kan beynine sıçradı Ve durunca da yanakları ateş gibi kızardı Gözlerinde yaşlar parıldadı Kesik kesik soluk alıyor, göğsü inip kalkıyordu. Ama aniden yine rengi soldu Sesi zayıfladı, hüzün ve kederle titremeye başladı. Odada tek başıma ve sanki korkunç bir fırtınanın ortasında kalmıştım. Aniden bir takım bağırışmalar duydum. Fabrikaya doğru koşuşan insanların sesini duydum. Fabrika yanıyor diye konuştuklarını duydum. Bir köşeye saklandım. Evdeki herkes kaçıp gitmişti. Sadece annemle ben kalmıştık. Ben... Bu lanetli kız, annemin son anlarını yaşadığını, üç gündür ölüm döşeğinde olduğunu biliyordum. Birdenbire öbür odadan bir çocuğun korkunç bir rüya görürken attığına benzer zayıf bir çığlık geldi. Sonra her yer sessizliğe büründü. Mumu söndürdüm, buz kesmiştim, ellerimle yüzümü kapattım, bakmaya korkuyordum. Birdenbire yakınlardan gelen bir çığlık duydum. Fabrikadan koşarak gelenlerin seslerini duydum. Kafamı pencereden uzatıp baktım. Babamın ölü bedenini taşıdıklarını gördüm. Kendi aralarında merdivende ayağı kaymış, kaynar kazanın içine düşmüş, besbelli, şeytanın işi bu diye konuşuyorlardı. Kendimi yatağa attım. Neyi ve kimi beklediğimi bilmeden donmuş gibi hareketsiz yattım. ''Yüreğim yanıyordu. Ne kadar öyle yattığımı hatırlamıyorum. Her şeyin sallanmaya başladığını, başımın ağırlaştığını, gözlerimin dumandan yandığını hatırlıyorum. Ayrıca ölümüm yaklaştı diye de seviniyordum. Birdenbire birinin beni omuzlarımdan yakalayıp kaldırdığını hissettim. Görebildiğim kadar baktım. Yüzü gözü kapkaraydı ve dokunulamayacak kadar sıcak kaftanından dumanlar tutuyordu. ''Senin için geldim güzel kız. İçine soktuğum bu beladan kurtar bakalım beni. Senin için ruhumu kirlettim. Tanrı bu gece işlediğim günahları bağışlamayacak. Birlikte dua edersek belki.'' Zalim adam gülüyordu. ''Yolu göster'' dedi. ''Kimseye görünmeden geçebileceğim bir yol göster.'' Elinden tutarak yolu gösterdim. Koridoru geçtik. Anahtarlar yanımdaydı. Kilerin kapısını açtım ve pencereyi gösterdim. Pencereden bahçeye çıkılıyordu. Beni güçlü kollarıyla yakaladı, kucakladı ve pencereden dışarıya atladık. El ele tutuşup koşmaya başladık, epey koştuk. Gür, karanlık bir ormana girdik. Etrafı dinlemeye başladı. Peşimizden geliyorlar Katya, peşimizdeler güzel kız. Ama canımızı vereceğimiz an daha gelmedi. Öp beni güzel kız, aşkımız ve ebedi mutluluğumuz için öp. Ellerin neden kan içinde? Kan mı dedin hayatım? Köpeklerinizi öldürdüm. Geç vakitte gelen misafire acı acı havladılar. Gidelim hadi. Yeniden koşmaya başladık. Patikada babamın atını gördük. Dizginlerini koparıp ahırdan kaçmıştı. Ateşte kavrulmak istememişti besbelli. Binelim Katya. Tanrı bize yardım gönderdi. Karşılık vermedim. ''İstemiyor musun yoksa beni dinsiz kafirin biri mi sandın? İstersen istavros çıkarayım.'' dedi ve gerçekten de istavros çıkardı. Ata bindim, göğsüne yaslandım. Orada uyuyakalmışım. Gözümü açtığımda geniş bir ırmağın kenarında olduğumuzu gördüm. Attan önce kendisi indi, sonra beni indirdi ve bir sazlığa doğru yürüdü. Kayığını oraya saklamıştı, oturduk. Elveda güzel at, yeni sahibine git, eskilerin hepsi seni bıraktı. Ata koştum, sıkıca sarılıp veda ettim. Sonra kayağa bindik. O küreklere asıldı ve kısa süre içinde kıyı gözden kayboldu. Kıyı gözden kaybolunca baktım, kürekleri bırakmış nehri seyrediyordu. ''Merhaba anacığım'' dedi. ''Tanrı kullarına su veren, bana süthanelik eden coşkun nehir, söyle bana ben yokken mallarıma sahip çıkıp onlara bir zarar gelmesini önledin mi?'' Ses çıkarmadan önüme bakıyordum. Yüzüm utançtan alev gibi yanıyordu. Konuşmaya devam etti. Ey taşkın, doymak bilmez nehir, her şeyi mal. Sadece değerli incimi koruyup kollayacağına söz ver. Sen de bir şey söyle güzel kız. Güneşin önündeki bulutları dağıt, kara geceyi aydınlat. Konuşurken gülümsüyordu. Kalbi benim için yanıp tutuşuyordu. Utancından gülümsüyordu ama ben buna katlanamıyordum. Birkaç kelime etmek istedim ama çekindim. Hiçbir şey söylemedim. Peki öyle olsun. Ben hiçbir şey söylemeyince bu karşılığı verdi. Oldukça kederlenmiş gibi konuşmuştu. Zorla güzellik olmaz. Yine de Tanrı seni korusun. Kibirli, nazlı güzel kız. Demek ki ya benden ölesiye nefret ediyorsun ya da ışıltılı gözlerine yeterince güzel gözükmüyorum. Onu hem dinliyor hem de kendi kendime kızıyordum. Sevdiğimden kızıyordum. Duygularıma hakim oldum ve şöyle dedim. Seni sevip sevmediğini ben değil, gece karanlığında odasının namusunu hiçe sayan, kalbine engel olamayarak ruhunu korkunç bir günaha satan o budala arsız kız bilir. Bir başkasının felaketinden hiç sıkılmadan mutlu olanlar, genç kız kalbiyle alay edenler için gözleşi döken bilir. Sözlerimi bitirdikten sonra dayanamadım, ağlamaya başladım. Bir şey söylemedi, yalnız öyle bir baktı ki yaprak gibi titredim. ''Dinle beni güzel kız'' dedi. Gözlerinde tuhaf bir parıltı vardı. ''Sana şimdi öylesine değil, gayet ciddi bir söz söyleyeceğim. Beni mutlu ettiğin sürece, senin beyin olarak kalacağım ve sevgin geçtiği zaman, tek bir söz söyleme, açıklamaya çalışma, kendini sıkıntıya sokma. Samur kaşını kaldır, kara gözlerinle bir bak, küçük parmağını oynat yeter. Aşkını da, pa biçilmez özgürlüğünü de sana geri vereceğim. Ama şunu da bil, Gururlu, zalim güzel kız bu hayatımın sonu olacak. Tüm bedenim bu sözler karşısında gülümsedi. Heyecanı Katerina'nın hikayeye devam etmesine engel oldu. Soluk aldı. Aklına gelen bir şeye gülümsedi ama devam etmek üzereyken parıldayan gözleri Ordunov'un çakmak çakmak sabit bir noktaya bakan gözleriyle karşılaştı. Ürperdi bir şey söylemek istedi ama yüzü kıpkırmızı kesildi kendinden geçmiş gibi yüzünü elleriyle kapattı ve başını yastığa gömdü. Ordunov tüm benliğiyle sarsıldı. Anlaşılmaz acı bir duygu, belirsiz bir şaşkınlık damarlarında zehir gibi yayılıyor ve Katerin'e anlattıkça şiddetleniyordu. Ümitsiz bir arzu, karşı konulmaz, açgözlü bir tutku düşüncelerine egemen olmuş, duygularını harekete geçirmişti. Öte yandan ağır, sonsuz bir hüzün gitgide kalbini sıkıştırıyordu. Bazen susması için Katerine'ye bağırmak, ilk aşk ıstıraplarının, o eski saf duygularının geri dönmesi için ayaklarına kapanıp ağlamak istiyordu. Ama ne yazık ki gözyaşları uzun süre önce kurumuştu. Kalbi acıyla kanıyor, yaralı ruhunu gözyaşlarıyla iyileştiremiyordu. Katerina'nın anlattıklarını anlamamıştı ve heyecan içindeki zavallı kadını yaralayan duygular onun aşkını da ürkütmüştü. O an tutkusuna lanet okudu. Katerina'nın anlattıkları onu boğmuş, yormuş ve damarlarında kan yerine kurşun dolaşıyormuş gibi hissetmesine neden olmuştu. Aslında kederimin nedeni Katerina kafasını yastıktan aniden kaldırmıştı. ''Bu anlattıklarım değil, bunlara üzülmüyorum.'' Yeni, beklenmedik bir duygunun etkisiyle, sesi bakır gibi çınlayarak devam etti. Yüreğinde saklı, çaresiz gözyaşlarıyla tüm ruhu parçalanıyordu sanki. Kaygılanmamın nedeni çektiğim keder, sıkıntı değil. Dünya gözüyle tekrar göremeyeceğim anneme de üzülmüyorum. Ölüm döşeğinde bana beddua ettiği için de sıkılmıyorum. Eski hayatımı, sıcak odamı, özgür genç kızlığımı da aramıyorum. Ruhumu satıp kendi mutluluğum için affedilmez bir günah işlemiş olmam da umurumda değil. Bunların hepsi çok büyük suçlar olmasına rağmen, kederimin nedeni bunlar değil. İçimi acıtan ve kalbimi yaralayan, onun onursuz bir kölesi haline gelmiş olmam, onu hala utanmadan sevmem ve açgözlü kalbimin bu sevgiden zeh kalması, mutlu olması, onun bu yaptıklarına karşı koymamam ve ona karşı bir kin duymamamdır.